Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Spatar, ben Canan İrtem. Bu programda şiddetsiz iletişim yönteminin kurucusu Marshall Rosenberg'in Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim kitabının izinde Canan'la birlikte bu yolculukta öğrendiklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda sürpriz güzel bir konuğumuz var. Evet, Judy Saruhan bizimle. Hoş geldin Judy. Hoş bulduk. Evet, biraz heyecanlı görüyorum seni Judy. Çok. Çok. Evet, Judy ile ilgili böyle kısaca ben bir bilgi vermek istiyorum. Judy Saruhan 27 sene önce Türkiye'ye bir aşk hikayesiyle geliyor ve burada Türkiye, İstanbul'a yerleşiyor. Onu Yaklaşık 27 senedir geldiği günden beri tanıyorum. Ve ee, kendisini hakikaten çok takdir ediyorum. Çok kısa zamanda Türkçeyi öğrendi. Ee, ve e, hepimizden <gülüyor> neredeyse benden bile vahsen iyi konuştuğunu düşünüyorum. <gülüyor> e, ve hatta şu anda e, Türkçe eğitimler de vermeye başladı. Hmm, merak ediyorum kendinle ilgili neler söylemek istersin, nasıl başladın şiddetsiz iletişime. Öncelikle sizi teşekkür etmek istiyorum beni çağırdığınız için. Aa, ve hakikaten bu e, bir heyecan duyuyorum şu anda. O da şeyle ilgili. Şiddetsiz iletişim o kadar hayatımızı zenginleştirdi ki e, ilişkilerime iki tanıştım bu yöntemle. İyi ki hayatımı geçirebildim. 11 senedir falan böyle kitap Okuyarak başladım. Sonra ay ben bunu nasıl e, hayatımı gerçekleştireceğim, nasıl yaşayacağım derken bol bol pratik alanlarda Nidette Alevi ile yolculuğum başladı Türkçe olarak da. Korka korka gittiğim için de Canan'ı aldım yanıma aslında <gülüyor> ve şey dedim. Ah, ne olur Türkçem yetmezse sen benim yanımda ol. Onun için Canan'a e, kalbimde büyük bir yeri var şükran doluyum. Ben de karşılıklı bir şükran Çünkü ben de senin sayesinde bu yolculuğa başladım. İki günlük bir seminer vardı. Cüde dediği gibi benimle gel dedi. Ben de ne işim var ya. <gülüyor> İki gün dayanamam çok sıkıcı dedim. Bir gün geleyim dedim sana destek olurum. Sonra bir gün gittim. Evet beni öyle bir büyüledi ki. <gülüyor> ikinci gün koşarak yaklaşık 2007'de başlayan bu yolculuk. Yaklaşık neredeyse 11 sene olacak. <gülüyor> Devam ediyor aynı heyecanla. Şu anda neler yapıyorsun Cüde'ye? Şu anda da e, Ebeveynin Kalbi diye bir program sunuyorum. Çeşitli mod modülleri var. E, onu da yol arkadaşım Gizem Alev Şapçı ile e, birlikte sunuyoruz çoğu. Program sunuyorum derken radyoda değil. Radyoda değil. E, şey, e, Grup seansları. Levent'te yerimiz var. Bazen de okullara falan gidip e, sunuyoruz. E, kalbim şeyde... 2014'te şey fark ettim. Diyorum ya hayatıma çok büyük katkı sundu. Ee, nerede katkı sundu? Çocuklarımla, eşimle, çocuklarımın okul, öğretmenleriyle. Onun için şey dedim, Aa, en çok odak noktam o olsun. Ebeveynlere destekleyeyim. Onlar nasıl çocuklarınla, eşlerinle, hatta anneler ve babalarla, akrabalarıyla daha güzel bir bağlantı. Nasıl yaşayabilirler, istedikleri böyle bir ilişki de olmaya nasıl destekleyebilirim ve okullarda, okul okumundurlarla öğretmenlerle nasıl bu tatlı güzel küçük e, insanlara şey e, güzel bir bağlantı ile birbirimizi kırmadan nasıl yaşayabiliriz öğretmek için e, yani, başladım başladım orada kabim atıyor evet. Hepimiz öyle değil mi deniz? İlk önce kendimizle ilgili, yakın çevremizle ilgili başladık. Benim şimdi judi dinlerken içimde inanılmaz bir nasıl söyleyeyim imrenme keyif var. Çünkü şunu biliyorum. Keşke ilkokul çağındayken benim öğretmenim şiddetsiz iletişim bilen biri olsaydı. Keşke bir öğretmen bana ne hissediyorsun? Oyun, oyun mu oynamak istiyorsun falan gibi sorular sorsaydı. Şimdi biliyorum Judy Gizem'le de birlikte hem ebeveynlere hem öğretmenlere destek veriyorlar. Ee, başka bir okul mümkününde öğretmen eğitimleri var. Ee, şimdi birazdan belki kutlarız onları da. Şeyi görüyorum umudum artıyor. Ee, çünkü ben şidesi iletişime başladığım zaman işte 45'imin üstündeydim. Ve e, o kadar yılın getirdiği sıkıntılarla geldim. Halbuki daha genç yaşta, daha böyle kültürel koşullanmalardan az etkilendiğim bir çağda keşke bir Judy, bir başka öğretmen olsaydı. Evet, ne güzel. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> heyecan devam ediyor çünkü de bu arada biz onu görüyoruz Siz <gülüyor> duymaya çalışıyorsunuz evet e, 27 sene önce Türkiye'ye gelip bambaşka bir kültürde yaşamaya çalışmak herhalde senin için çok da kolay olmadı ama şimdi desin iletişim sayesinde bağlantı demin de söylediğin gibi ailenle etrafında bağlantı kurmakta herhalde çok yardımcı bir araç Evet yani özellikle anne olduğum zaman böyle şey fark ettim. Çocuklarımla yaşamak istediğim bazı nitelikleri yaşayamıyorum. Ve şiddetsiz için bunu bir kapı açtı. Hani nasıl yapabilirim? Siz de bu programı sunarak anladım ve duyduğum kadarıyla işte gözlem, duygu, ihtiyaç, rica çalıştınız. Hakikaten Kitapta da bundan sonraki bölüm şey empati ve orada o empati kurmak, çocuklarımla empati kurmak çok büyük destekleyici bir şey oldu. Yani birbirimizi anlamak ve işbirliğe doğru saygı içinde e, o yolda yürüyebilmemizi çok büyük katkı sundu. Onun için e, şükran doluyum aslında... <gülüyor> Judy belki dinleyenler için e, ilham olabilir diye bir soru geldi aklıma. Şiddesiz iletişimi ilk öğrenmeye başladığında çocuklarınla ve eşinle ilişkinde neler değişmeye başladı? Neler fark ettin? Ah, bu soru bana çok derin bir yere götürüyor. Hakikaten şükran doluyum. Çünkü şey oldu. Bazı durumlarda... Acayip kızıyordum. Çocuklardan gelen tepki işte o hayır demelere falan. Ha ne yapacağım yani niye çocuklar bana hayır diyorlar falan. bu Bana kızgınlığı götürüyordu. Şiddetsiz iletişim öğren, öğrendikçe ve yaşadıkça o hayırın altındaki güzel ihtiyaçla bağlantı kurabildim. Ve o ihtiyaçla bağlantı kurabildiğim anda birbirimize anlayış. Ve sonra o ...hayır dedikleri strateji olan şey... ...farklı yeni yollarla karşılayabildik... ...öyle bir müthiş bir rahatlık sağladı aramıza... ...ve o... Um, ...işbirliğe dönüştü, karşılıklı saygı... Um, bilmiyorum somut bir örnek vermek de isterim aslında ama... ...şimdi heyecandan hangisini anlatayım... Hmm. Birazcık da ilişkilerde bir yakınlaşma da oluyor galiba değil mi böyle? Birbirinizi dinleyebiliyorsunuz yani. Evet, evet. Böyle çok da uzağa gitmeden aslında şey de çok canlı. Bu sene oğlum üniversiteye başladı. Ve o süreçte işte üniversite seçme sürecinde işte... ...bu üniversiteye mi gitsek... ...yani şuraya gitmek falan böyle... ...derken tartışırken... böyle ...bir durdum bir ara ve şey dedim... ...ya oğlum... ...senin kalbin nereye atıyorsa... ...sen ne okumak istersen oraya git... ...kendine güven... ...buna diyebildiğimi şükran... ...çünkü ben üniversite seçerken... ...birçok kafadan işte yok... ...kendi ayak üzerinde işte ...bunu okumalısın, şunu olmalısın... ...falan böyle birçok ses benim... ...kafamı karıştırdı ve... Sonra pişman olduğum seçimlere neden de olabildi. Onun için umuyorum ki yani... ...üniversite seçiminde... E, ...oğluma böylece bir destek sunabildiğimi. Evet. <gülüyor> e, siz iletişimde galiba hepimizin aldığı ilk büyük hediye bu. E, kalbimizdeki, gönlümdeki yatan aslan deriz ya Türkçe'de. Gönlümde yatan aslandan gelen kararlar vermeye başlıyoruz ihtiyaçların enerjisiyle. Şimdi canan işaret ediyor. Biz evet. şarkıyı bugün biraz erken gireceğiz. Evet. Gene sevgili Şükrü'nün bizim için seçtiği Ledit B. Bugün Ledit B ile giriyoruz ve şarkıdan sonra eee Yılın son programını yapmaktan mütevellit. Aynen. Ohu. Kutlamalar ve <gülüyor> devam edeceğiz. Bu Ledit Bey'i de biraz bu yılbaşı kutlamamızın <gülüyor> ve yeni yıl dileklerimizin simgesi olarak çalalım. Şükrü Bozkurt'a da selam ve sevgilerimizle.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 When the broken hearted people living in Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili yılın son programını yapıyoruz. Konuğumuz Cüdi Saroğan. E, e, bu son program ve son, e, yılın son programı olması dolayısıyla bir önerisi oldu bize. E, kutlamalar ve yaslarla e, devam edelim dedi. Ee, kutlama ve yas nedir? Cudi <Gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazır Cudi'yi <Judy> bulmuşken <gülüyor> evet. bize bir kutlama ve yas anlatır mısın? Şiddetsiz <gülüyor> iletişimde neleri kutluyoruz, nelerin yasını tutuyoruz? Ne demek bu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, bu konu da benim için çok önemli. Çünkü um, her şey şiddetsiz iletişimin temelinde ihtiyaçlar var. Ve yani hayatımda ne kadar ihtiyaçlarla bağlantıdayım. Ne kadar karşılayabiliyorum veyahut karşılamıyorum. Kutlama da oradan geliyor. Aa evet. sevgi ihtiyacım var. Ve ne kadar karşılayabiliyorum hayatımda, ilişkilerimle, kendime ilişkimde, başkalarına Ve buradan böyle kutlamak. Oh evet. Görmek. Ay şükran doluyum. Böylece kutladıkça şey, içimizdeki enerji artıyor. Karşımdakilerle ihtiyaçlarımızı paylaşınca onlara da enerji geçiyor. Büyüyor. Yasta derken, evet gene bazı yerlerde ha, bu sevgiyi yaşayamıyorum. Hmm. Bunu durup görmek. Ay, belki çok sevdiğim birini kaybettim ve onun yasını tutmak istiyorum. Hala sevgi orada var ama belki o temas falan yani o yakınlık sarılabilmek konuşabilmek özlüyorum. Bunu da durup paylaşabilmek istiyorum başkalarıyla ki o e, içimde o paylaştıkça e, nedenir Hani birlikte tutmak olabilir olabilir ve o da beni destekleyen bir şey kendini ifade etmek Evet kutlamak daha böyle yaşam enerjisi. ...insanı böyle canlı tutan bir şey... ...böyle benzin almak gibi sanki... Hmm. <gülüyor> ...öteki yazda illa kaybet, kayıplar, ölümler değil... ...herhangi bir şey yapmak istiyorsun... ...ve onu birtakım nedenlerden dolayı yapamıyorsun... ...onu da yasın tutabilirsin... evet benim hmm. böyle bir verimlilik ihtiyacım... ...öğrenme ihtiyacım vardı ama karşılayamadım... ...onu yasını tutuyorum gibi... ...diye hmm. böyle fark etmek ve onu ifade etmek... ...senin bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı Deniz... İçimde şey canlandı benim, şimdi sen böyle canlılık dedin ya Cudi, aklıma ihtiyaçlar aslında içimizdeki canlı hayatın ifadeleri. Canlı hayat içimizde bir ırmak gibi akıyor. Biz farkındayız veya değiliz, o öyle aktığı için hayattayız. Ve böyle ihtiyaçlar da sanki onun böyle billur damlaları gibi. Ve e, bu ihtiyaçları karşıladıkça ben aslında hayatı kutluyorum, canlılığımı kutluyorum. Yaz tuttuğumda karşılayamadığımda yine aslında hayatı kutladığım bir yer. Yaz aslında bir tür ihtiyaç farkındalığını kutlamak gibi geliyor bana. E, ve bunu yapmak aslında farkında olmakla ilgili. Farkındalık. Yaşadığım her anın farkında olduğumda bir şeyleri kutlayıp bir şeylerin sakin yasını tutuyorum. Hı -hı. İkisi de çok değerli. Evet. Yani karşılayamadığımız zamanla bağlantı kurunca orada bir kapı açılıyor. Wow, bu benim için çok değerli bir şey. Aslında orada bir güzellik var. Ve o güzelliğiyle temas kurunca ileriye dönük ne yapabilir mi? Hani geçen hafta konuştuğunuz rica var ya. İşte bu. Ha. Bu benim için çok değerli bir şey. Bu benim hayatımı, e, yaşamama enerji getiren bir şey. Bununla ne yapmak istiyorum? Hangi somut eylem yaparsam karşılamaya, tekrar doldurmaya başlayabilirim. Nasıl o benzin deposu boşsa hani nasıl doldurabilirim? Öyle evet. bir şey. E, strateji boğluğuna geçmek. Keşke, keşke demek yerine. Evet bu yası fark edip. Ondan sonra bir dahaki sefere ben ne yaparsam bu <gülüyor> ihtiyacımı karşılayabilirim diye aksiyon almak. Zaten şimdisi, şimdi benim çok hoşuma giden şeyse o. Yani oturup durmuyorsun. Hı hı. Devam ediyorsun. Bir aksiyon, bir eyleme geçiyorsun. Ee, çok hoş bir şey. Senin bir fikrim vardı böyle hep beraber bir yaz kutlama yapalım. Çember evet. diyoruz biz, biz değil mi böyle? <gülüyor> Geçmeden önce çok hı. kısa bir şey söylemek istiyorum. Yaz... E Bizim kültürümüzde çok büyük acılar karşısında tutulur. Bir de yasımız yok meselemiz vardır. Yas tutmak sanki ayıp gibi. E, şiddetsiz iletişim yas tutmayı çok kıymetli buluyor. Ben bunun içine girdikçe yapılan araştırmaları görüyorum. Tutulmayan yaslar gelecek kuşaklara aktarılıyor diye. Araştırmalar var. Biz bu kadar büyük şeylerden söz etmiyoruz. Yas tutmak derken hani üzüldüğümüz, pişman olduğumuz... ...hay Allah tüh dediğimiz... ...keşke dediğimiz şeyler... ...ve önce kendimizle konuşmak... ...diyor Marşal Rosenberg ...kendimle nasıl konuşuyorum... ...ben işte yine hata yaptım demek yerine... ...ya şu şu eylemi yaptığımda... ...şu ihtiyacım karşılanmadı... ...üzgünüm demenin... ...enerjisi çok farklı... ...bunu eklemek istedim... Hı. Teşekkür ederiz yaslara Kutlama evet. beyazlara... Kim evet. başlamak istiyor... Judy konuk, Judy başlasın... <gülüyor> Ay... Şeyi de ilave etmek istiyorum kutlama veyası paylaşmadan. Ya Bu pişmanlık veyahut aa, kendime nefret doğuracak olan düşüncelerden. Tıpkı senin verdiğin örnekte. Aa evet bunu yaptım ve bunu karşılanmadı. O aslında kendimize şefkat, kendimize empati besleyen ve oradan öğrenme ve büyümeye katkı sunan bir şey. Onun için çok değerli. Evet, şimdi bunu paylaştıktan sonra biraz daha rahat hissediyorum yaz paylaşımında. Kutlamalara geçelim o zaman. Ve önce kutlamaları mı yapalım? Evet, evet. sen nasıl istersen ilk önce hangisi canlıysa? <gülüyor> Valla şeyi kutlu kutluyorum birçok şey. Yani şimdi şiddetsiz iletişim programı olduğu için orada, odak orada. Onu da kutluyorum. Bu programın olmasına kutluyorum benim sunduğum eğitimlere gelen katılımcılara da kutluyorum. Büyük bir şükranım var. Çünkü bu dediğim gibi programın başında benim hayatımı o kadar zenginleştirdi ki yaşamak istediğim hayatı besledi ki bunlara yaparak bu programa yaparak ve eğitimler sunarak bu hediye bu farklı insanların hayatına katkı sunabilme imkanı oluyor. Onun için bunu kutlamak istedim sizle. Deniz? <gülüyor> Beni bir öksürük tuttu birden. Peki. Ben devam edeyim ister misin? <gülüyor> tamam, dönüyorum. Hadi. Ben Canan 2013'ten beri kurduğumuz bu hayalin, radyo programının açık radyoda olmanın, bu program sunmanın kutlamasını paylaşmak istiyorum. İyi ki buradasın, iyi ki birlikteyiz. İyi ki Judy de bugün geldi. Ee, yine kutlayacağım geçen yıl ben şiddetsiz iletişim sertifikasyon sürecimi tamamladım. Şu an içimde çok canlı. Bunu kutluyorum ve yeni gelecek yol arkadaşlarımı heyecanla bekliyorum. Judy ile buluşmuştuk şimdi yeni arkadaşlarımı bekliyorum. Şiddetsiz iletişim topluluğunun büyüyor gelişiyor olmasını ve eğitimlerimize insanların büyük bir açık yüreklilikle gelişini kutluyorum. Annemin ve kedimin sağlıklı olmasını kutluyorum Aha süper Peki <gülüyor> evet. zamanımız azalıyor ben de kısaca kutlamalarıma devam edeyim yasa geçmeden önce 18 yaşına giren kızım <gülüyor> kızımı kutluyorum kendimizi ailemizi kutluyorum kolayı bırakmamı kutluyorum. <gülüyor> Ee, şiddetsiz iletişim sayesinde edindiğim tüm dostlukları, yakın yakın arkadaşlarıma işbirliğini kutluyorum. Denizle yaptığım işbirliğini kutluyorum. Ee, Ece Cengiz Tekin'le olan işbirliğimizi kutluyorum. Ee, tabii ki Deniz'in söylediği gibi 2013'ten beri hayalini kurduğumuz radyo programımızı kutluyorum. O çok şey var ben de kutlayacağım. Bak <gülüyor> biraz vakti verimli kullanmak açısından biraz da yaz. O, bu şeyden şimdi yasa nasıl gireceğim bilmiyorum. E, yaslarımız neler? Ben e, bütün yaslarımı temsil eden tek bir yas söylemek istiyorum. Şu an Türkiye'de ve dünyada yaşanan fiziksel ve sözel şiddetin yasını tutuyorum. Benim barışa ve güvenliğe çok ihtiyacım Evet, benim yasımda yoğunluk, daha çok yoğun olduğumdan da görüşemediğim çok eski dostlarım var, arkadaşlarım var. Onlarla yeteri kadar zaman ayıramadığım için onun yasını tutuyorum. Benim de özet olarak şu anda yılbaşa girmek üzere yas canlı olan ailem, Amerika'daki ailemden uzak olmam. Onları çok seviyorum ve özlüyorum ve gözlerim doluyor. Ha. Aynı zamanda bu yaz ve e, tak, e, şey e, kutlama da aslında birbirine o kadar yakınlar ki... ...hemen onu paylaşınca bir de içimde kutlama da var. İşte Türkiye'deki aileme, arkadaşlarım, dostlarıma ha, şükran doluyum. Böyleyim. Judy çok teşekkürler bugün bize katıldığın için. Önümüzdeki programda da yine Judy Saruhan'la birlikte devam edeceğiz. Biz yeni, yeni yıla girmeden önceki son programımızda bütün dinleyicilerimizi geçtiğimiz yıla bakmaya, karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarıyla buluşmaya davet ediyoruz. Belki siz de kutlama beyaz yaparsınız. Bize ulaşmak için denizspatar.gmail.com'a yazabilirsiniz. Yeni yıl barış, sevgi, şefkat, dayanışma, destek, işbirliği gönlünüzden ne geçiyorsa getirsin. Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın